Sakın aklına uyma, salih alimlere sor. Sapık yollara kayma, salih alimlere sor. Buyruldu men amile, bir eyhi nedime, görüşüm doğru deme, salih alimlere sor. Sorarsan kurtulursun, gerçek yolu bulursun. Elbet mutlu olursun salih alimlere sor bilenleri görme hor Kur'an'da şöyle diyor Bilmesen alime sor salih alimlere sor Akıllı hakka koşar sorup dağları aşar sormayan elbet şaşar salih alimlere sor Sormak büyük nimettir Zahmetsiz ganimettir ilim safi hikmettir Salih alimlere sor Öğren nefsin fendini Bir şey sanma kendini Dinimiz nakil dini Salih alimlere sor Sorulacak yeri seç Sapıkları hemen geç, derdine bulur ilaç, salih âlimlere sor. Salihler yoksa eğer, kitaplara ver değer, Allah salihi sever, salih âlimlere sor. Salih ehli sünnettir, bid'atlere bir settir. Müslümana nimettir salih alimlere sor salih ehli sünnettir bidatlere bir settir müslümana nimettir salih alimlere sor